Yani hem mesleklerinden ötürü tabii ki değerliler ama e, hem Mithat Alan Film Merkezi'nin dostları e, Ali Bayraktar, yapımcı Ali Bayraktar ve müzisyen Cem Kısmet, Bili Bebek'in grubunun kurucularından. E, Ali Bayraktar aynı zamanda Açık Radyo'nun da destekleyicisisiniz değil mi Ali Bey? En eskilerden sayılır. Evet. Kıdemliyim. <gülüyor> Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. E, bugün e, bu yılın en çok konuşulan filmlerinden bir tanesini birlikte de konuşacağız. E, Alfonso Cuarón'un 2018 yapımı filmi Roma konumuz. Ben böyle yine ufak bir girizgah yapayım filmle ilgili, konusuyla ilgili. E, Meksiko'da e, orta sınıftan ailelerin <gülüyor> yaşadığı Roma mahallesinde bir evde hizmetçi olarak çalışan genç e, Chloe'yu odağına alan film, zaman ve mekanın insanlar üzerindeki gücü ve etkisini konu ediyor aslında. E, bu yılın ee, en çok konuşulan filmlerinden biri. Ee, i̇lk önce Ali Bey'le başlayayım isterseniz. Ne düşündünüz film hakkında? Peki, e, teşekkürler. E, Zeynep, e, arkadaşım olma kontenjanından davet ettin, onun için teşekkür <gülüyor> ederim. Ama... Ama sizin de bu yıl filmleriniz en çok konuşulan filmler oldu. Güvercin. E, e, evet, Tayfun Özellikle. abiyle beraber yol kenarı. Kenar. Güvercin. misafir var. Misafir Hanım. Andaş'la ha. üç tane filmimiz vizyona çıktı, görücüye çıktı. Orta, ...beklediğimizin beklediğimizin üzerinde diyebilirim ödüller topladık. Evet. Seyirci toplayamadık ama <gülüyor> ödüller topladık. <gülüyor> e, bu filmi seçmek üçümüz için de kolay oldu. Çünkü zaten ajandamızda vardı. 2018'in en iyi filmi falan, en iyi filmlerinin başında. O yüzden dün akşam ben seyredebildim. Karımla ve... 14 yaşındaki kızımla beraber seyrettim. O ekstra hoştu benim için. Çünkü 52 yaşında bir adam olarak kızıma benim gençliğimin yani kuvaron'un gençliğinin, çocukluğunun filmini o bize gösterdi. Ben de biz de o dönemlerde ülkemizde böyle şey, şeyler yaşıyorduk, benzer şeyler yaşıyorduk diyebilmenin kolaylığını sağladı bana. Kızımın da etkilenmesi ekstra da hoşuma gitti. Ha, sevdi mi filmi? Sevdi, sevdi. Hı hı. Birazdan ben sevdim ona anlatacağım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çünkü biraz şey e, lafınızı kesiyorum ama ya yani film işte art house bir film ama işte Hollywood'un kodlarını da kullanıyor. Çünkü bir Netflix filmi. E, onun için 14 yaşındaki bir çocuğun e, ...sevebilmesi biraz zor olabilir... ...diye düşündüğüm için sordum. Okulda arkadaşlarıyla böyle bir şey var. E, e, film konuşabilmek... ...ve film entelektüel... ...kat sayısını yukarı çekmek gibi Vay bir şey var. 14 o, çok... yaşta öyle bir şey çok iyiymiş. Evet, yani. evet. Bravo. O yüzden... ...beni de şaşırtacak ve sevindirecek... ...bir durum var. Hiç kalkmadan bizimle beraber seyrettim. <gülüyor> Harika. Peki, ne düşündünüz? Yani... Siz sevdiniz mi? <gülüyor> filmi seyrederken de e, bittikten sonra da e, çok güzel film. Bravo zaten ustaya ne denebilir ki filan. Ama bazı filmler vardır. Sonradan yükselir. Bu filmi üzerine e, bu programda konuşacağız diye internette Kuvarlal'la e, yapılmış e, uzun birkaç video e, röportaj seyrettim. Ee, ...otobiyografik bir hikayeyi hı hı. çok güzel bir sinema diliyle anlatmış. Yani ona bizim bir şey söyleme haddimizde değil. Çok iyi bir sinema. Herkes hakkını veriyor zaten. Ama otobiyografik özellikleri, röportajlarında söylediği şeyler... ...yani bu bir ailenin, bir ülkenin, bir şehrin... ...hatta ve hatta bir insanlığın hikayesidir. Hı hı. Yani bu çok iddialı bir laf. Kendi hayatındaki şeyleri, otobiyografik hikayeyi anlattığımda... ...se ben daha çok sevecektim. <gülüyor> çok iddialı olunca iddialı şeyleri... E, ...birazdan hangi neresini sevdik, neresini sevmedik yeri gelirse söylemek isterim. E, film çok başarılı sinema işçiliği çıkarmış... Ee, kodlar Cem'le de demin konuşuyordu. kodlarda filmin kodlarında bazı beni şey yapan, rahatsız eden çok bencil olan bazı e, kendisinin dışında çocukluğunda örneğin hizmetçi kızın yaşamına dair çok derinleşmemesi, karakterlere dair e, böyle sıkıntılar olduğunu görüyorum Ama toplamını bir şey söylememi istersen bence iyi film. Evet. Ama başyapıt lafını ha, söyleyemem evet. ben. <gülüyor> bu söylediklerinize şunu söyleyebilirim. Yani Mithat Alan Film Merkezi'ndeki işim gereği işte böyle yönetmenlerle, oyuncularla çok sıklıkla bir araya geliyoruz. Bence çok gelmemek gerekiyor. Yani aslında hani böyle filmlerden sonra çok yönetmen bu film hakkında acaba ne demiş? Çünkü çok büyük ve iddialı şeylerle yola çıkıyorlar elbette ki. Bir coşkusu da oluyor herhalde. Oluyor bizler. tabii. Yani bir de film çok sevildi, çok beğenildi bütün hani bu 2000 o yılın en iyileri listelerinin evet. en başındaki filmlerden biri oldu. İşte o iddiayı görmemek her zaman daha iyi bence biz izleyiciler açısından. Hemen Cem sana döneceğim. Ya ben Sen de <gülüyor> <elinin> hani <gülüyor> insanlık işin içine girdiği zaman ondan irito olmasını çok kabullenebiliyorum. Ee, hani evet ama bir taraftan da evet bir kısmını işlemiş midir? Hani filmde gördüğümüz kadar işlemiş zaten. Hani ba insanlığın başından biri o yüksek çatışma, işte aidiyet duygusu, e sürekli bir karşılaştırma, sü sürekli bir hiyerarşi hı hı. duygusu vesaire ve bunların yüksek aidiyetleriyle ilgili evet ama hani bunu e Eldeki malzemelerle ve işte o Meksika'daki dönemin iç çatışmalarıyla işlemek veya kendi çocukluğuyla işlemesi... ...dediği gibi işte hizmetçinin üzerinden bir ana şey hikayeyi kurgulamaya çalışması... E, bir ...bazı yönleriyle örtüşüyor, bazı yönleriyle de biraz fazla büyük bir genelleme olabilir Hı -hı. belki hani. Hı -hı. E, genel olarak ben de e, filmin genelini hani bir film ve iç tasarımı olarak e, beğendim. Ee, ...ama hani beni rahatsız eden şeyleri de oldu... ...tarafları da oldu Ali Bey gibi ama konuşuruz daha onları herhalde. Evet çünkü bir yandan yani benim en çok aslında rahatsız olduğum şey... ...bu Hollywood kodlarıyla ilgili oldu aslında. Hani dışarıda da biraz konuştuk ya işte o bir spoiler olacak dinleyiciler açısından ama... Ee... ...ne bileyim o televizyon izleme sahnesinde işte... Ailecek. Ailecek. Çay getirdim. Evet <gülüyor> yani kadın o koltuğa oturmuyor her şeyden önce hizmetçi. işte sonra da diyor ki doktora bir çay yap bakalım sen tam en heyecanlı... ...en güldükleri yerde. O biraz hani böyle kör göze parmak o sınıf şeyini anlatayım... ...sınıf farkını anlatayım derken... ...beni biraz rahatsız eden sahnelerden... Biriydi ne gerek vardı o sahnede rahatsız oldum ben. Ee, ama öyle işleniyor zaten. Herhalde ana akım sinemada tabii, da tabii. böyle işleniyor bu konular. Evet yani. böyle Biraz işleniyor. kör göze parmak durumu oluyor. Ona ana akım diyoruz herhalde zaten bilmiyorum da hani. Evet ama bu işte e, yönetmenin Cuaro'nun bu kadınlara olan sevgisini e, diyeyim artık hani yönetmen olarak ve kişi olarak sevgisini de. ...çok sevdiğimi söylemem gerekiyor. Annesine... Ya ...hem çok mesafeli duruyor... ...annesine ve hizmetçiye karşı ama... ...çok onun o sevgisini de... ...hissediyoruz ya bir şekilde... ...onu çok sevdiğimi söylemem gerekiyor. E, otobiyografik... ...bir film olduğunu zaten kendisi söylüyor. Evet. E, skripti kimseye vermeden... ...senaviyeti kimseye vermeden... E, e, ...bir kendi... ...yaşadığı sırada çektiğini iddia ediyor. Bunlar tamam, güzel şeyler. Ama e, bu e, karakterlere mesafeli durması da süper. E, ama e, bu otobiyografik bir hikaye. Yani annesine, dadısına, e, dadısının da dertleri var. Yani e, orta üst sınıf e, ergeninin biraz daha derinlemesini, düşünmesini beklerdim. Yani, en azından ben orada çocuk olsaydım Evet. O dönemlerde televizyon yoktu Türkiye'de. Siz söyleyene kadar... ...aslında ben hep şey zannettim... ...biraz belki o yüzden... Şimdi böyle düşününce dediğiniz noktada haklısınız. Ee, ben en küçük çocuğu e, yönetmen zannederek ve o harki <gülüyor> en ergen olanmış. Ee, o ben hep nedense küçük çocuk zannettim. Onun üstünden sek sekondar kuruluyor çünkü. Evet. evet. Ya hizmetçi üzerinden ya onun üzerinden evet. Evet. Ee, yani bu kadınlar güzellemesi deyince de e, biz. Ee, ülkemizdeki kadın yönetmenlere bir kulak verelim <gülüyor> ve Birsen Kaya'nın bakalım film macerası nasılmış onu dinleyelim dilerseniz. Film biterdi akşam eve gelirdim bir istirahat ederdim bir çocuğumu seveyim okşayım oh, derdim bakalım telefon. Perşembe günü filme başlıyoruz hemen yarın gel şeye yazıhaneye şeyleri çıkar hadi Birsen koşar çarşamba günü sahnelere hazırlar reisörle kafa kafaya ver perşembe günü filme başlardı. Yani bir gün dinlendiğim çok zordu beni çağırdı patron. Bir senedim dedi. Çok iyi bir asistansın. Ben de de Enginlerle de şeyden film yapacağım. Şu şöyle bir konu olsun dedi. Ben de tuttum onun senaryosunu yazdım, götürdüm. Hoşlarına gitti. Şimdi yönetmenlik yapacağım. Ben de heyecan. Set başladı. Mesut Bey'in köşkü var. Hiç unutmam. Orada çalışacağız. Sete herkes geldi. Ben de geldim. Sahneyi hazırlattım. Artistleri topladım. Kadroyu bir kadın olarak beni görmeyeceksiniz, karşınızda film çeken bir rejüsör olarak göreceksiniz. Sözümden çıkmayacaksanız, güzel düzenli çalışacaksanız hep beraber çalışalım dedim. Ve çok güzel de bir iş yaptık. Akşam kuruyordum, senaryoyu elime alıyordum. Senaryolarımı da kendim yazardım çünkü ben. Alırdım senaryoyu, şu şöyle vurursa şöyle mi olur? Bu böyle olursa ama şöyle vurursa daha iyi olur. Onu kağıda döker, ertesi günü sette uygulardım. Ben de hareket olacak. Koşma, konuşma, vurma. Çok mimik oyunu da sevmezdim. Yüzlen çok mimik de sevmezdim. Tiyatro oyunu gibidir. Düşün ki beş kişiyle jön kavga ediyor. Beş kişiyi dövüyor. Hiç mi yumruk yemez? Hiç mi bir tanesi arkadan, önden vurmaz? Ben bunu düşünerek jöne de dayak getirtirdim. Aytekin kameraya yumruk atar. Yumruk yiyen de yüzünü getiririm, kameradan çektirirdim. Montajınla birleştim, suratını yemiş gibi. Türk sinemasına gelmiş geçmiş kadın reisörlerinin içinde en çok film yapan benmişim. 35 film yapmışım. Demek ki benden bir şeyler almışlar. Filmlerim iş yapmış, ben bir şeye hitap etmişim ki bana 35 film reisörlük yaptırmışlar. Aşkımızın üzerine yağmur yağıyordu da Ali Bayraktar ve Cem kısmetle sohbetimiz devam ediyor. Romayı konuşuyoruz. Ee, peki filmin e, de yani filmin bütününü düşündüğünde e, nereyi en çok vurgulamak istersin? Yönetmenin e, en dahiyane buluşları sence nerede Cem? Ee, ya birçok şey söyleyebilirim hani. ...görüntü ile başladım... ...sonra kast seçimi... Hı hı. ...hatta kastın... ...yani cast seçimi derken ne, ne demek istiyorum... ...onu anlatmaya çalışayım. ...yani nispeten... E, yani ...tırnak içerisinde daha kötü oyuncu olabilecek birini... ...o rolde çok iyi... ...konumlandırmış... E, ...çünkü... o ...hizmetçi kızcağız... ...belli ki birazcık zaten normal hayatta da... ...kendi hülyasında... Hı hı. ...yaşayabilen bir tip... ...onu filmin içinde çok doğru yerde konumlandırmış... ...ve o kötü bir oyunculuk gibi durmamış... ...hani belki de çok çok bir, iyi bir oyuncu... ...ve bizim öyle hissetmemizi sağladılar... Bil, ...ben bilmiyorum... E, ...ama... Oyuncu değil bu arada... Oyuncu ha, değil, değil. Mi? Evet, değil. ...yani... E, ...bir şey var... ...ama bu hani kastını seçimi... ...onların konumlandırılması vesaire falan filan... ...bunlar ayrı... E, ...bir de şey hani bunun haricinde... Hayvan kastı da benim böyle çok takıldığım bir şey oldu ee, birçok sahnede yani görebildiğim kadar bir 10-12 sahnede falan belki daha da fazla e, hayvanlar çok ciddi bir şey oynuyorlar kadrajda e, rol oynuyorlar. ...işte kadrajın solundan giren bir hayvan... ...hop diye arabası geçtikten sonra... ...tam merkezde, Centerda ...işte bir şeyle meşgul oluyor... ...ve resmin ortasında kalıveriyor... ...hadi bunlar işte aşağı yukarı tahmin edilebilen şeyler... ...oraya bir mama koyulur vesaire... ...hayvan çağrılır, bir şeyi vardır... ...işte terbiyecisi vardır vesaire... ...veya bir sokak köpeği ise bile... ...işte şöyle olur böyle olur... Ve ...ama başka bir kadrajda işte... E, ...ekranın sağından giren bir hayvan yine... ...alan derinin içinde hani ta şey... Hı hı. ...karenin kesimine kadar devam ediyor ve gayet ritmik bir şekilde yani orada koşmuyor işte veya durup geriye bakmaya evet. vesaire falan tabi bunlar şeydir hani seçilmiş olan e, e, sahnelerdir vesaire veya işte kız e, şeylerden e, davet için gittikleri yerde yılbaşı daveti evet. için gittikleri Hı -hı. yerde merdivenlerden inerken e, işte orada iki ördek ördek mi kaz mı tam evet. onlar <gülüyor> çiftleşiyorlar. E şimdi oranın genel şeyinde sekansında baktığınız zaman da yine bir beş on kişi önde. Iç içeride yine bir on beş yirmi kişilik bir eğlenen bir grup var. İçeriden müzik sesi geliyor vesaire falan. Şimdi orada e, merdivenden inerken yani o iki ördüğü <gülüyor> orada ne kadar beklendi Bekl oyuncu. <gülüyor> evet. bu bu kaç işlerin, kere merdivenden inerken. Ha Kaç kere inildi o oyun, oyuncular? Kaç kere o tekrarlandı? E, gerçekten onun ne kadar önemsendiğini ve ne kadar tahammül gösterildiğini şey hani anlayabiliyoruz. Fakat bir de... Ee, yönetmenin genel olarak aslında birazcık e, kırsaldan ve birazcık e, hayvanların içinden de hani şeyi olduğu hı. bilgisi hı hı. geldiği ve onların onlarla ilgili bilgisi olduğu hissine kapılıyorum iz kapıldığım izlerken ee, onlar da benim için çok yüksek artılardı. Bazı yönetmenlerde görürüz ya hani böyle şey, sahneler hatırlıyorum işte hani bir at gelir falan böyle hani gayet ritmik bir şekilde hiç bozmadan tek başına ama hani bir şeyin başına kadar koşar durur ve ondan sonra yavaş yavaş yürür Hı -hı. kareden çıkar falan. onları hep merak ederim nasıl yapılıyor bunlar diye. Bu, bu filmde onlardan çokça gördüm. Evet. Tabii ayrıca e, bir e, görüntü yönetmeni. ...şey filmi havası da oldu... ...bende böyle ...ki biraz... kendisi yani... ...işte yani... ...bu hani kendisi görüntü daha... yönetmeni... ...ama bir taraftan da yönetmen... E, ...olarak da içeriği... ...durumu ana içeriği... E, çok, ...fazlaca besliyor bence... ...yani o tarafları da güçlü... E, ...ama hoşlanmadığım tarafları da oldu... ...hani... ...mesela... E, ...yani bir... ...hani simgesel bir... E, ...sinema olarak da bakılabilecek bir şey... ...ama hani bu... ...sembol dizimi, imge dizimi, imaj dizimi vesaire ve bunların üzerinden bir iletişim dizgesi kurulması mevzusu. Yani sinemanın aslında ayağını bastığı hı hı. noktalardan bir tanesi yani saç ayaktan bir tanesi dene, denebilir. E bunun içinde tabii hani işte sembolik sinema işte ana akım vesaire falan gibi hani belli başlıklar altında bunları toplayarak gruplandırabiliriz. Ama sinemanın genelinde yapılan şeylerdir bunlar. Filmin daha ilk başında hani o ilk yıkama sahnesinde hani karoların hı hı. yıkandığı vesaire. Oradaki suyun kirlenmesi, geri gelmesi, bir daha temizlenmesi akarda ee, Ve ondan sonra uzunca bir feydinle böyle yavaş yavaş folinin hı hı. Yani sesin, mekan seslerinin şeye karışması, filmin içine karışması. Bunlar güzel tasarımlardı. Fakat hemen arkasından işte avlu e, avluda aslında aristokrasiye aidiyet hissetmeye çalışan bir küçük burjuvanın içinde bulunabilecek olduğu imgelem dünyası hı hı. vesaire derken kafeslerin üzerindeki içindeki kuşlar işte çapraz yukarı kesilmiş merdivenler vesaire. Hani Karen'in öyle kurulması. Bunlardan ben zaten birazcık erken oluyorum. <gülüyor> Evet oluyorum. Yani Onu hemen, da çok erken kullanıyor işte, yönetmen. Çılışla beraber kullanıyor. Ortaya doğru atıyor bolca gibi. Veya işte demin söylüyordum sanki böyle kamyon damperle <gülüyor> üzerimi yıkıyorlarmış gibi geliyor bir anda yani. <gülüyor> ama bu bir şeydir hani üsluptur. Herkesin tabii ki uygulaması, üslubu şeydir yönetmen dili denilen şeyin içerisinde olabilecek şeyler bunlar. Çok haddime değil ama beni kısmen rahatsız eden şeyler bunlar. Evet. Sizce Ali Bey... Ben neden sevdim, Nereli, nereyi, neyi, nereyi, birkaç şeyi sevdim. Bir kere insanlar bir küçük bir aile, bir birey üzerinden bir dönemi anlatmak bana çok çekici gelir, çok başarıldı, çok zekice bir şey gelir. Örneğin edebiyatta Cevdet Bey ve oğulları hı hı. bunun gibi bir projedir. Ya da İngilizlerin ünlü dizisi Downton Abbey <Gülüyor> bunun gibi bir dizidir. Yani bir aileyle biz Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı görüyoruz. O çok çok, yani ee, hep böyle bir yapımcı şapkamla e, film, bu böyle bir projeye ortak olmak isterim duygusu yaratır bana. Bu filmde de onu... ...hem benim çocukluğuma dair... ...1970'lere dair bir film olmasından... ...hem de bir hizmetçinin üzerinden... ...ve orta üst sınıf aile üzerinden anlatması... ...bana e, o kod... ...tam aradığım film Yahu dedirtmişti. Sonra... E, ...benim hani çok e, otobiyografik özellikleri... ...biraz e, poetik hale getireceğim diye... ...kaçtım, yakalayamadı beni. Ama bunu yaparken... ...senin demin çok güzel söyledin. ...kamerayı... E, ...kullanma biçiminde... ...hiçbir şeye... E, her, ...her şeye mesafeli duruyor olması... Hı hı, hı hı. ...çok zekice... E, ...bunu çok başarılı yapıyor... E, ...o ünlü var. Evet, ...faşistlerin kor, yaptığı... ...Korpus Christi katliamı, katliamı Meksika'da... ...öğrenci o, katliamı... O, ...zavallı e, demokrat... ...50'ye yakın öğrencinin ölmesi... ...bu kadar vahşi bir şeyi... ...bu kadar şiirsel göstermesi... Evet. Mobilya dükkanının içerisinden kamera yine sabit sadece dönme hareketi yaparak ve pencereden dışarı o felaketi o kadar güçlü bir felaket duygusunu vermek adamın ıı, muhteşem bir adam olduğunu gösteriyor. Sırtımızı döndüğümüz yere yüzümüzü döndüğümüzde ne oluyor? Evet, ee? Bravo, bravo. E, ...finaldeki... E, ...çok spoiler'a gitmeyelim... E, ...finaldeki o deniz sahnesi... Hı hı. ...inanılmaz... ...onun kamera arkasına dair birkaç... E, ...yazı okudum... E, ...çok başarılı bir sahne çekilmiş... E, ...oyuncusu da yüzme bilmiyor yün, bu arada e, sahiden de... ...zaten dadısı da gerçek... ...Otopyork... Evet. hikayesinde e, ...o komik bir soru soruluyor... ...yani e, o sahnede... Ee, ...senin dadını e, da biliyor muydu? O da bilmiyordu. Ama öyle oldu. Ee, ya bu kaza geçirseydiniz ne olurdu dediklerinde... ...o da filmin sonunu hayatımdan farklı bir şekilde bağlamak zorunda kalacaktım... ...gibi komiklik yapıyor. Ee, o sahne çok kuvvetli bir sahneydi. Çok. Ama bir ebeveyn olarak... E, ...demin senin yorumun... <gülüyor> evet. ...bir ebeveyn olarak... Ve yüzme de bilen bir ebeveyn olarak o denize kızımın ayağını sokmasına izin vermem. Yani annenin niye ona izin verdiğini de hiç anlamadım. Bir soru ee, o Ama çok estetik yapacağım diye kafasındaki hikayeyi böyle bir şey yaptı diye düşünüyorum evet. ama sonuçta estetik bir sahneydi. Evet. Programımızın da sonuna geldik. İşte bu kadarcık kısa. Ben Son... doyamadım. <gülüyor> Dışarıda devam edelim Roma'yı konuşmaya. Ben bir de ses, ses ve folünün çok evet. iyi olduğunu bir daha söylemek Abi istiyorum. Ses çok uzmanı iyi bir olarak müzisyen yani, bunu söylüyorsa doğrudur. Çok başarılı bir sesi. Aslında konuşulacak çok şey var ama programımızın süresi bu kadar. Ben yani böyle klişelere sığınmış olsa da film, klişeyi seven biri olarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> filmi çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bugün normalde din, konuşmacılarımız seçiyor kapanış şarkımız ama bugün ben seçtim yine klişelere sığınarak <gülüyor> çünkü Cem'den bir şarkı seçtim Behzat Ç'nin dizi ve film müziklerinden bir şarkıyla kapatıyoruz bugün Cem Kısmet söylüyor kızım sadece ikimizin uyandı saatlerde duruyor zaman çünkü sadece sen tutuklarsın beni apansız uyanış gibi ızım sokul bana bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin büyüs sende gitsen de hala bekliyor gibi beni usanmış küçük ellerin gel kızım sokul bana bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin Büyüsendi gitsen de hala bekliyor gibi sadece ikimizin uyandığı saatlerde uyan. duruyor zaman Çünkü sadece sen tutuklarsın beni apansız uyanış gibi Gel kızım soku bana Bir kez daha alayım kokusun Benim küçük bahçemim büyüsende de gitsen de Hala bekliyor gibi beni Uzanmış küçük ellerim Gel kızım soku bana bir kez daha alayım kokusun benim küçük bahçemin Büyük sen de, de hala bekliyor